Bundan sonra Erva bin Abdulmuttalip Hazreti Peygamber'e diliyle de olsa yardım etmeye başladı, ayrıca oğlunu da Hazreti Peygamber'e yardım etme ve vazifelerini yerine getirmeye teşvik ederdi.